They are a changing. Merhaba, yine bir pazar akşamı Bob Dylan'ın yarım yüzyıla aşan müzik ve edebiyat serüveninin izini sürdüğümüz Zamanlar Değişirken programıyla e, tam 60. defadır karşınızdayız. 18 Aralık 2016 pazar saatlerimiz 2103'ü gösteriyor sen altı Güzeldere Merhaba an unuttun Ben de güven Güzeldere ben telefondan bağlamıyorum Genellikle yaptığım gibi altı stüdyoda 3. program ortağımız Mahir Mahirılgaz bugün aramızda değil ama yakında o da tekrar programlara dönmüş olacak yani bir müjdemiz var ee, bu çalmakta olduğumuz Bodrum Katı kayıtları e, denen Basement Tapes e, serisini e, iki albümlük olanını çalmaya karar vermiştik. Bugün dokuz şarkıyı çalarak bitireceğiz ve böylece e, Bob Dylan'ın e, hayatında bir bölümü kapatıp e, büyük ihtimalle hafta Birleşiklik olmazsa Başka bir bölümü açan 1967'de yayınladığı John Wesley Harding albümüyle yolumuza devam ediyor olacağız. Evet şu anda çalmakta olduğumuz Basement Tapes aslında 26 Haziran 1975'te Kolombiya plakçılıktan çift plak olarak yayınlanmış olmasına karşın Ondan çok daha evvel, 8 yıl evvel 1967 yılında Bob Dylan'ın ve daha sonra The Band adını alacak Holtz'un üyelerinin evlerinin bodrumlarında aslında bir albüm yapma gündemi ve amacı da olmaksızın kendi kendilerine eğlenerek çoğu zaman gayri ciddi hatta bir tonda seste kaydettikleri şarkıların toplanmasından oluşuyor. Bu evler Woodstock ve New York yakınlarında bulunuyorlar. Değişik evlerin bodrumlarında. Bunları Bob Dylan yayınlamadan önce bu kasetler ufak ufak elden ele gezip önce müzisyenlerin arasında sonra... İşte Bob Dylan'ın tutkulu takipçileri daha sonra daha geniş bir kitlenin elinde e, kasetten kasete çoğaltılmaya başlayınca e, bunun üzerine Kolombiya plakçılıkta 1975 Haziran'ında çift plaklık bir yayınla buna cevap veriyor ve Basement Tapes ilk defa o güne kadar hep bootleg gezerken ilk defa resmi bir şekilde sevenlerinin karşısına çıkmış oluyor. Evet, daha önce de söylemiştik ama e, yineleyelim. E, albümü, e, programı pardon, e, kronolojik seriyle yapıyoruz. E, 1975'e gelmiş durumda değiliz. Çünkü kronolojik seri albümlerin yayınlanma tarihlerini değil, daha ziyade e, kayıt edilme, icra e, ve icra tarihlerini izliyor. Dolayısıyla en son çaldığımız stüdyo albümü Blonde and Blonde'dır. Onun arkasından İngiltere törmesinden canlı kayıt yapılmış konser ricalarını çaldık Bob Dylan'ın. Şimdi de Basement Tapes* çalıyoruz. 1975'te çıkmış olmasına rağmen bir on sene kadar öncesinin kayıtları. Dolayısıyla Basement Tapes'i bugün bitirdikten sonra ee, bir sonra çalacağımız e, stüdyo albümü 1967 tarihli olacak. Yani Bob e, kariyerinde, 1962'de ilk pila ile başlayan, ilk albümüyle başlayan kariyerinde henüz dördüncü seneden beşinci seneye geçmeye çalışmaktayız. Evet ve bir önceki programımızda yani geçen pazar e, albümün üçüncü yüzünün bu arada çift albüm demiştik. Bu çift albümün her bir yüzü altı şar parça içeriyor. Dolayısıyla 24 parça var toplamda. Geçen hafta da albümün üçüncü yüzünün dördüncü parçası Crash on the Leaves ile programımızı kapatmıştık. Şimdi bir sonraki parçayı dinleyelim. Ruben Remus you Bob Dylan'la arkadaşlarından dinledik. Ruben Remus. Bu şarkı aynı zamanda Richard Manuel ve Robbie Robertson tarafından yazılmış bir şarkıydı. Yani Bob Dylan'ın yazmadığı bir şarkıydı. Sıradaki parçamız Tiny Montgomery. Tiny Montgomery geçen hafta çaldığımız Ya yeah, Heavy and a Bottle of Bread gibi biraz onu hatırlatan ee, içinde absürt, e, anlaşılmaz saçma ama neşeli e, faktörler ba barındıran bir şarkı Tiny Montgomery diye bir karakterden bahsediyor şarkıda Dylan e, ama kim Tiny Montgomery onu hiç e, bize anlatmıyor San Francisco'ya varmak üzere olan bir karakter ve e, onun gelişi herkesi Alarma geçirmiş vaziyette herkes tedbirler alıyor ama kimdir, nedir, nedendir? Ee, şarkının sözleri e, gizli bir takım şifreler filan da içermiyor. Tamamen eğlenilerek yapılmış e, bir şarkı. İçinde bir takım karakterler geçiyor. Skinny Moo, Half-Track Frank, Lester ve Lou. Bunlar kim? Bunların da kim olduğuna dair bir... E, ...açıklama yapmakla kendini yormuyor Dylan. Şarkı böyle ilginç bir şekilde anlatıyor. E, ama zamanlaması da ilginç. Çünkü e, Amerika'nın e, gözlerinin... ...Hate Ashbury'de olduğu... ...yani San Francisco'nun en ilerici... hippi iki sokağının köşesinde buluştuğu... E, ...aşkın yazında... Bob Dylan tamamen bambaşka bir havada gidiyor. Parça da zaten folk country rock şarkılarının biraz özelliklerini içeriyor kendi içinde. Ve işte dediğim gibi ilginç sözleri var. Kay, kaydı çok... ...başarılı veya profesyonel bir kayıt değil... ...dinlediğinizde siz de duyacaksınız... ...Bob Dylan daha sonra bu şarkıyı... ...hiçbir yerde de bir daha yorumlamamış... ...şimdi bunu dinleyelim... ...Tiny Montgomery... Well, you can tell down on, tell him, ...Tiny Montgomery... Shake that thing Tell everybody down in Old Frisco That tiny Montgomery's coming down To say hello Skinny Boo and T-Bone Frank They're all gonna take on down By the bounty bank One bird book and a buzzard and a crawl Tell on all tiny Say hello. Scratch your dad and do that thing. Suck that pig and bring it on home. Pink that dream and lose that dough. Tell them all that tiny says hello. And he squeezes too Watch out Lester, take it Lou Join the monk, the C.I.O Tell them all that tiny Montgomery says hello and I'll race that gig and play it blank Tell him gone out and gas that dog Flower that small, take it on down and give me grow. Now play that low and pick it up, take it on in, in a bowl cup. Three-legged man in a hot lip hole. Tell them all, Montgomery says hello. Bob Dylan'dan dinledik. Tiny Montgomery. Ee, Bob Dylan'ın Basement Tapes yani Bodrum Katı Kayıtları e, adı altında yayınlanmış olan e, iki disklik e, albümünü çalmaktayız. Bunlar Bob Dylan'ın e, bazen kendi başına bazen e, diğer müzisyen arkadaşlarıyla çaldığı kaydettiği ama e, stüdyo albümlerine e, dönüşmemiş e, şarkıları. Aslında şarkılardan da anlaşılıyor bazıları yarım bırakılmış birçoğu ciddi şekilde bir editorial çalışma isteyen şekilde. Fakat altında anlattığı gibi bu kayıtlar elden ele gezmeye başlayınca herhalde bir mali kaynağı dönüştürmek te. Kaygısıyla bir yandan e, plak olarak basılmış ve bu şekilde elimize geçmiş vaziyette. E, şimdi sırada bu akşamın üçüncü şarkısı You Ain't Going Nowhere. E, Hiçbir yere gittiğin yok. E, epey karman çorman e, sözleri var. E, şarkı biterken ne idüğü belirsiz bir şekilde e, Cengiz Sana bir atıfta bulunuluyor filan. Bunlar belki o zamanın o zaman tekrabette olan zihin hallerini değiştiren çeşitli maddelerin kullanılmasıyla da belki o zamanlar daha anlamlı gelen ama bugün böyle uzaktan dinlediğimizde pek anlam bulmakta zorlandığımız sözler. Uh, hi, how are you, In the basement tape stand. Uh, Bob Dylan, uh, down the equipment and the You ain't going nowhere. Clouds so swift, rain won't lift. Gate won't close, rain's froze. Get your mind off time. You ain't goin' nowhere it. Ooh, it's right in the eye Tomorrow's the day A bride's gonna come Oh, are we gonna slide Down in the heat of I don't care how many letters they send Morning king and morning wind Pick up your money and pack up your tents. You ain't going nowhere. Ooh, we the mowers my bride's Wrap yourself to the tree with roots You ain't Kings supplied with sleep who will climb that hill no matter how steep when we come Bob dinledik You Ain't Going Nowhere gayet country tınısıyla adeta Hank Williams'a yapılan bir mini saygı duruşu gibi bir parçaydı arkasından gelen parçamız Don't You Tell Henry orada da Dylan'ın ve grubun oldukça rustik bir sedada söylediğini şahit olacağız parçayı Şimdi bunu dinleyelim. Don't You Tell Henry. Bob Dylan ve The Band'in e, bodrum katında kendi başlarına yaptıkları ama daha sonra hiçbir stüdyo albüne almadıkları bir icra'yı dinledik. Basement Tapes e, albümlerini çalıyoruz. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Saatler İstanbul'da 21-24 programı stüdyodan Altı Güzel'dere ve telefon bağlantısıyla ben Güven Güzel Dere'ye Program ortağımız e, Mahir Gaz bu akşam aramızda değil. E, bu akşam bu Basement Tapes e, şarkılarının kalanlarını e, da bitirip e, artık e, Bob Dylan kitabının bu bölümünü kapatmayı umuyoruz. Sırada ilginç bir şarkı var. Nothing Was Delivered. E, i̇lginç olmasının birkaç sebebi var. Bir tanesi... Ee, çok ünlü bir şarkıdan ilham alması daha doğrusu onun bir reaksiyonu Olması Blueberry Hill e, 1940'larda e, Yazılmış fakat daha sonra e, Francis Crowe e, Müzisyen e, Piyanist ve şarkıcı Antoine Domino e, Fats Domino e, Olarak e, bilinen e, Müzisyenin Seslendirmesiyle üne kavuşmuş daha sonra e, Louis Armstrong'un teslendirmesiyle daha da günah artmış e, aslında büyük ihtimalle bu versiyonunu dinlemiş olabilirsiniz bir e, şarkı. Bunu şimdi birazdan e, Bob Dylan'ın e, hafif kovboyvari vakalleriyle e, dinleyeceksiniz. Fakat e, şarkının başka e, ilginç bir yönü daha var. Altı Sen'de biraz ondan bahsetmek ister miydin? Evet, ''Nothing Was Delivered'' Hiçbir şey teslim edilmedi. E, şarkının içinde de senin sattığın hiçbir şey yerine ulaşmadı diye de bir cümlesi var. Bu, bu biraz e, Bob Dylan'ın 1960'ların ortasındaki kendi yaşadığı e, hızlı hayata da bir bakıma atıf yaptığı düşünülüyor ama bir taraftan da belki e, ülkenin politik siyasi elitlerine de bir atıf yaptığı düşünülüyor başka bir yoruma göre. E, buna Bu yoruma göre bu siyasi elitler e, toplumdan aldıklarının karşılığını vermediler. Hiçbir zaman e, her zaman işte topluma yalan söylediler. Vermeleri gereken değerleri vermediler. E, böyle de bir yorumu var. E, bu, bu aslında bu tarafıyla Nothing Was Delivered albümdeki şarkıların çoğunun e, hafif ve e, saçma e, tonundan da ayrılıyor. Oldukça karanlık adeta tehdit edici bir e, tonu var. Bu Dylan'ın 60'ların ilk yarısında çok kullandığı e, bir ton. E, buradaki bu elit düşmanlığı aslında hep benim ilgimi çekiyor. Çünkü aslında e, Bundan önce çaldığımız üçleme, meşhur üçlü albümünde de Bob Dylan'ın hep bir zaman zaman elit düşmanlığı vardı. İşte Visions of Johanna'da bu çok öne çıkardı. Başka bir takım şarkılarda da öne çıkardı. Bu elitizm düşmanlığı acaba... Şey desem çok uzağıma atış yapmış olurum diye düşünüyorum bir yandan. Donald Trump'ı bugün başa getiren Amerika'da alttan alta giden bir sentimentle de ilgili bir şey mi acaba? Çünkü e, her zaman Clinton ailesi böyle bir, bir nevi siyasi elit olarak görülüyordu. Hep işte siyasi elit grubu e, Donald Trump'ta... Ee, sanki bu eliti tehdit eden dışarıdan gelen yalnız kovboy havası içeriyordu. Ee, buradaki tabiri dinleyicilerimiz mazur görsünler. Hani Katara cilve yap demişler tutmuş çifte atmış. Amerikan halkı da siyasi elitin dışına çıkıp yalnız kovboya gideceğim derken aslında e, corporate Amerika'nın tam kucağına oturdu hem de Petro şirketlerinin başkanlarını alıp işte Dışişleri Bakanı yapacak kadar da gözümüze soka soka oldu bu işler. Ama bilmiyorum fazla şey mi, ileri bir atış mı yapıyorum? Aslında ona baksan Türkiye'de de bugün bir elitizm düşmanlığı pompalanmıyor mu? Yok, oh, bol miktarda pompalanıyor. Çok da belki Türkiye'deki farklı bir versiyon iyice farklı bir tarife gidiyor ama Türkiye'deki artık iyice can sıkıcı ve tatsız bir yerde sanki fakat Bob Dylan'da da böyle alttan alta böyle, böyle bir damar var gibi geliyor bana e, tamam peki ben de buna tamam diyorum e, sen söylenecek şeyleri söyledin şarkıyı da dinleyelim o halde Nothing was delivered nothing was delivered and I tell this truth to you not out of spite or no anger but simply because it's true now I hope you won't object to giving, giving back all of what you owe. The fewer words you have to waste on. Telling all those lies Now you must provide some answers For what you sold that's not been received And the sooner you come up with them Sooner you can leave. Everybody paid No, nothing was delivered Yes, and someone must explain And as long as it takes to do this Then that's as long as you remain Was delivered. Bob Dylan'dan dinledik Basement Tapes e, isimli kayıtların e, son şarkılarındayız e, bu Basement Tapes'de e, Bob Dylan'a e, eşlik eden The Band e, isimli müzisyenleri de aslında saymak istiyorum çünkü genellikle e, arka planda e, eşlik eden ama e, bir şekilde emekleri anılmayan e, müzisyenlere haksızlık ettiğimizi düşünüyorum Bas gitar ve mandolinde Rick Danko, e, Davularda Helm, e, klavye akordeon ve tenör e, saksafonda Garth Hudson, e, piyanoda e, ve armonikada e, vokal da yapıyor aynı zamanda Richard Manuel ve e, elektro gitar ve akustik e, gitarda ve vokalde Robbie Robertson. E, The band ve Bob Dylan birlikte e, kaydetmişler e, Ama stüdyo albümlerine e, Dönüşmeyen şarkıları çalmaktayız Sıradaki şarkı Aç Kapıyı Homer e, Diyor Open the Door Homer e, İlginç bir hikayesi var 1919'da yazılmış bir Wadwill e, Şarkısını e, Harlemli bir komedinin e, Söylediği bir şarkıyı 1947'de e, Ünlü cazcı Count Basie alarak Open the Door Richard şimdi bir şarkıya dönüştürmüş. Dylan da oradan e, esinlenerek Open the Door Homer e, haline getirmiş. E, şimdi Bob Dylan ve The Band'den dinleyelim. Open the Door Homer. certain thing that I learned from Jim that he'd always make sure I understand Don't expect to be housing flushes, open a door, I'll let you, For you cannot relive them, and remember when you're out there trying to heal the sick, that you must always first forget them. Bob Dylan'dan ve arkadaşlarından dinledik. Open the Door Homer. Bob Dylan'ın yazdığı neredeyse regis dilinde söylenmiş bir şarkıydı. Demin size Kolombiya'nın yayınladığı çift plaklık bu albümün her yüzünde 6'şer parça olduğunu yani toplam 24 parça olduğunu söylemiştim. İyice artık sonlara yaklaşıyoruz önümüzdeki parça son bu albüme girmiş parçalar Long Distance Operator ve The Wheels on Fire. Ondan sonra bir de Queen'de Eskimo veya Eskimo Queen çalacağız. O da Bob Dylan'ın meşhur parçalarından bir tanesi. Bu arada da 1967 yılında hem Bob Dylan hayatının neresinde hem ama aynı zamanda Amerika'da neresinde veya dünyada neresinde biraz da onlara bakmaya çalışıyorduk. 1967 yazında özellikle bu işte aşkın yazıda diye tabir edilen tarih. 67'nin yazında Amerika'da uzun süredir bir nevi kuluçka devresinde olan karşıt kültür ilk defa ortaya çıkıp ...kitleler tarafından e, benimsenmiş durumda medyada karşıt kültür kelimesi e, kah övgüyle kah yargıyla e, anılmış, analiz edilmiş, karikatürleştirilmiş, sansasyonalize edilmiş, çoğunlukla e, beyaz orta sınıf gençleri e, etkilemiş ama sade bununla tabii ki sınırlı tutamayız. Ee, ve e, işte muhtelif uyuşturucular cinsel özgürlük, savaş karşıtlığı, ırkçılık karşıtlığı, e, ticari olma karşıtlığı gibi bir takım e, konseptleri de bir amalgam etmiş bir bir, bir, bir şey. Ve de e, o günlerde artık 67 yaz yazında Bob Dylan'ın yapmış olduğu Times Deere Changing ...albümü mesela 3,5 yaşında... ...63 yılında... ...Bob Dylan bunu yapmıştı ama... ...ilk çıkarttığı... ...albümün ilk çıktığı günlere göre... ...çok daha fazla... ...insana ulaşıyordu o günlerde... ...ve çok daha adeta... ...yerini bulmuş gibiydi. Aynı şekilde... ...Bob Dylan'ın yazdığı... ...Everybody Must Get Stoned... ...Herkes Kafayı Bulmalı... ...sözleri ilk çıktığı zaman çok daha fazla sansüre uğrayıp bir köşede kalırken bugün yani 67 yılında, 67 yazında gençlerin çok daha fazla kulak verdiği bir hale gelmişti. Ama aynı zamanda 67 yazı şunu da unutmamak lazım. Vietnam'ın da yazı. O yaz boyunca 20 bin gönüllü insan, gönüllü genç Kapı kapı evlere dolaşıyor ve Amerika bu savaşı acilen bitirmeli diye bunu anlatmaya çalışıyor. Vietnam Savaşı o sırada iki yıldır devam ediyor. Ve ilk defa Amerika'nın içinde bununla ilgili yapılan savaş karşıtı gösteriler gerçekten çok sayıda insanı içermeye başlıyor. 67 baharında New York'ta 100 bin kişilik bir yürüyüş yapılıyor. Bu, bu yürüyüş Martin Luther King tarafından e, başı çekilen bir yürüyüş. Sonbaharda daha da yüksek bir sayı Washington'da yürüyor. Evet. E, fakat aynı zamanda bu yükselen protest dalgası bir dehşet ve ümitsizlik dalgasıyla el ele gidiyor. Çünkü bir yandan protestolar büyürken adeta bir paradoks oluşturacak şekilde ee, savaş da şiddetleniyor. Ee, o günlerdeki Amerika'nın e, Vietnam'da bulunan 400 bin askerine e, yıl sonuna kadar bir yüz bin daha ekleniyor. Yarım milyon asker. Her hafta e, yüzlerce e, askerin e, tabutu ülkeye geri dönüyor. Tabii ki Vietnamlılar için bu e, karşıt ölçü. Konulamayacak kadar dehşet verici çok daha kötü durumda bu durum. Ee, aynı zamanda 1967 Amerika için e, kendi içinde de e, isyanın, şiddetin ve pek çok Amerikan şehrinde ölümün de yazı. Özellikle siyahların oturduğu mahallelerde e, sivil hakların da e, beklentisiyle insanlar çok daha fazla ortaya çıkıyorlar. Tabi bu, bu insanlar... E, işsizlik, kötü evlerde yaşamak zorunda kalma, sosyal hizmetlerin bozukluğu, polisin kendilerine kötü davranması. E, bunun sonucunda e, 58 şehirde e, çok büyük ayaklanmalar çıkıyor. E, sadece e, Detroit'te 43 siyah genç öldürülüyor polis tarafından. E, Newark'ta da 24 siyah öldürülüyor siyahi, siyahi Amerikan vatandaşı e, genç öldürülüyor aynı zamanda a, aynı anda ne çok şey oluyor bir yandan da popüler müzikte de e, dev adımlar atılıyor Beatles Surgeon Pepper albümünü yayınlıyor o yıl e, San Francisco'lu gruplar e, ilk defa e, psychedelic sedaları öne çıkartıyorlar ee, i̇lk defa Jimi Hendrix ortaya çıkıyor ve e, Like a Rolling Stone'u e, çok daha tabii e, kendine özgü e, sert ve elektrik gitarın domine ettiği e, bir, bir tarzda e, Monterey Pop Festivali'nde söylüyor. Monterey Pop Festivali bir nevi e, Newport festivalinin müzik festivalinin e, izinden giden bir festival ve ilk defa o yıl yapılıyor e, Jimi Hendrix'te de... E, ...söylediği Rolling Stone'la Like a Rolling Stone'la domine ediyor festivali. Ama e, sadece o kadar değil. E, 67 yılı White Rabbit'in yayınlandığı yıl, Light like My Fire'ın, White Shade of Pale'ın çıktığı yıl şu içinde bulunduğumuz yıl ne kadar bu açıdan fakir olduğunu veya bu yılların olduğunu düşünürsek böyle e, dehşetli şarkılar arka arkaya yayınlanıyor. İlk defa progressive rock e, teriminin ilk defa e, insanların kulağına gitmeye başladığı bir yıl. Yani progressive rock'tan daha çok e, deneysel unsurlar içeren e, sanatsal ve ciddiyet içeren e, araştırmacı bir ruh çeren bir e, sadadan bahsediyoruz. Bunu aslında bir bakıma e, yılın 60'ların ortalarında çoktan yapıp geçmişti. E, yine 67'de Time Dergisi e, yeni jenerasyonu yılın insanı olarak e, belirliyor o yıl ve e, ilginç de bir şey oluyor e, karşı kültür bir yandan dalga yükselirken bir yandan da adeta alttan alta dalga kırılmaya başlıyor. Çünkü bir yandan da moda, sinema, müzik ve reklamcılık endüstriyeleri buradaki şeyi görüyorlar, potansiyeli görüyorlar ve de bu bu, bu konsepti pazarlamak için el ele işe koyuluyorlar. Böylece ilk defa o yıl lifestyle kelimesi bir yaşam biçimi ortaya çıkıyor, ortaya atılıyor. Ee, ve de bir, bir, bir yanıyla bu insanların ortaya çıkartmaya çalıştığı karşıt kültürün paketlenip daha geniş kitlelere satılması ve yine sistem içinde eritilmesi anlamına geliyor. O kadar ki yılın sonlarına doğru daha doğrusu yazın sonlarına doğru... Karşıt kültür radikalleri e, hippinin ölümü adı altında bir e, şey sergiliyorlar e, veya sahneliyorlar, bir oyun sahneliyorlar. Oyun derken tiyatro oyunu değil, bir, bir, bir nevi protesto hareketi. Bununla ilgili pek çok belgesel de var, böyle bir e, tabut taşıyarak bizim, bizim hippimiz öldü çoktan ve... E, ticaretin ellerinde gömüldü diyorlar. Bütün bunlar olurken Bob Dylan bunlara gayet istihsa ile yaklaşıyor. Hiç fazla yüz vermiyor ve bütün bunlar böyle bir işte aldatma hile, gaza getirme filan diyor. Bir yani bir nevi kendisinin de doğmasında çok önemli yer almış olduğu bir hareketi Bob Dylan rahatlıkla arkasına dönüyor ve 1967'de kendisi şehir dışında gayet rustik mahallelerde, bodrumlarda rustik müzikler çalıyor. Ama Bob Dylan, Bob Dylan zaten kimseyi memnun etmek için özel çaba sarf eden bir kişi değil. Bir de Bob Dylan onları yaşamış geçmiş arkasına bakan da bir kişi değil. Ama onun yarattığı fırtınanın diyelim ki dalgaları kıyıya vururken Bob Dylan çoktan başka bir dünyaya geçmiş. Neyse çok konuştuk. Artık müzeye dönelim isterseniz. Şimdi dinleyeceğimiz parça This Wheel Is On Fire. Dinledik. Ee, bu şarkı e, Bob Dylan'ın 1966'da geçirdiği büyük e, motosiklet kazasına da bir takım atıflar bulunuyor. Hatırlayacaksınız e, Woodstock, New York civarındaki evinde e, motosikletiyle ciddi bir kaza e, geçiriyor 1966'da Bob Dylan ve e, e, boynu kırılıyor e, epey bir süre müzikten uzak durmak e, durumunda kalıyor 8 sene kadar tırnağa çıkmıyor ama e, 1966-67 e, yıllarında da The Band'le bu şu anda dinlemekte olduğumuz kayıtları yapıyor e, çalmakta olduğumuz albümlerde bir önceki şarkı Long Distance diye onu çalmadık atladık çünkü programın e, sonuna gelmiş vaziyetteyiz ve ee, artık bu bölümünü e, Bob Dylan'ın e, müzikal kariyerinin kapatmakta kararlıyız Tek bir şarkı çalarak e, birazdan programdan e, çıkacağız Queen the Eskimo e, isimli şarkıyı Fakat ondan önce ben e, teknik masada bize yardımcı olan e, Selahattin Çolak'a teşekkürlerini ileteyim e, Son birkaç haftadır olduğu gibi bu haftada bir program destekçimiz yokmuş Dolayısıyla önceki program destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Fakat Bob Dylan bir e-mail göndermiş. Ben dikkatimi çekti. Benim hoşuma gitmiyor böyle destekçisiz program yapıyor olmanız. Hemen anons edin 0212 343 4040 telefon numarasından yeni program destekçileri kendinize bulun. Demiş mesajında Mahir'in yalancısıyım Mahir bana böyle söyledi e, diyerek topuda Mahir'in üstüne atayım Neyse şaka bir yana e, destek olmak isteyenler varsa elbette bekleriz şimdiye kadarki destekçilerimize teşekkür ederiz e, Bu şekilde e, Bob Dylan'ın Bodrum katı kayıtlarının da sonuna gelmiş oluyoruz bir değişiklik olmazsa 1967'de yayınlanan bir sonraki stüdyo albümüne Can Wezi Harding'e başlayacağız gelecek hafta. Hepinize olaysız bir hafta dileyerek son şarkımız Queen ve Eskimo'yu çalarak çıkıyoruz. Hoşça kalın Hoşça kalın out on the limb but when Queen the Eskimo gets here the picture's gonna run to him well come on without come on with. Him. I can't recite them all Tell me where I hurt you, honey I'll tell you who to call Nobody can get any sleep You know there's someone on everybody's toes When the Eskimo gets here Everybody's gonna wanna do. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım müzik